1671, numaralı konu, Hazreti Ömer'in duaları, evet, Hazreti Ömer, ey Allah'ım, beni gafil bir şekilde yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan sana sığınıyorum, diye dua ederdi.